Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edibiyatında. Ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Tugay Kaban. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tugay Bey'le birlikte bugün Epona kitabı konuşacağız. Kendisi Epona kitapta editör olarak çalışıyor. Ne zaman kuruldu Tugay Bey Epona kitap? Bir, bunu soruyoruz. Ee, İkincisi ne demek? Bir de Epona. Bir anlamı tabii. var Tabii Epona kitap e, yaklaşık olarak bir buçuk sene oldu. Tam aslında pandemi e, sürecinde kurulmuş bir yayıneviyiz eviyiz. E, ve işte bir buçuk senedir e, kitap neşrediyoruz. E, Epona'nın anlamı ise kelt e, mitolojisinde aslında is, isim tam karşılığı olarak büyük kısrak anlamına geliyor. E, yani kelt mitolojisinde e, e, Epona atların ve eşeklerin anı gibi görülen bir şey aslında. Peki Epona Kitap bu bir buçuk yıllık süreçte nasıl bir şiarla yayıncılığa girdi? Belirli bir hedefiniz var mı? Belirli bir boşluğu doldurmayı düşünüyor musunuz? Epona Kitap olarak aslında şöyle... Boşluk doldurma derken, şimdi Türkiye'de Edibiyatı'nda e, yayın evleri genellikle e, kıstaslara göre kendilerini ayarlarlar. Daha doğrusu şöyle, küçük yani yeni kurulmuş bir yayın evi kendisine ilk önce belli bir alan seçer. Biz Epona yayınları olarak aslında bu alanın biraz dışında hareket ederek daha farklı kanallarda e, yayın e, bir perspektifi açmaya çalıştık. E, mesela Yaşam serisinde, Sadun Boron'un e, Pupa Yelken ve Fora Yelken kitaplarını neşrettik. E, Pis serimiz var psikoloji alanında. İşte kaygılı çocuklar için yaratıcı BDT müdahaleleri, zorçalar çocuklar için e, çocukların boşanma sürecindeki e, durumlarıyla alakalı böyle e, psikoloji alanında da kitaplar neşrediyoruz. Ayrıca Türk da yani Türk Edebiyatı'nda roman, e, öykü, e, türünde de eserlerle eşit Bunlarda da e, daha çok amacımız Şöyle çok tekrar... Şöyle gidelim isterseniz, seri, seri gidelim. Şöyle biraz... Tamam, zaman. olur. Şey, madem belirli bir şiar yok o şiarın sınıflandırılması sanırım oradan devam ettirmek için evet yani yani yaşamda evet. Sadun Boran'ın kitabını bastınız peki evet. biraz Türkçe edebiyatından Türkçe edebiyattan devam edelim Türkçe edebiyatta bir boşluk doldurma gibi bir şey şiir var mı mevcut Türkçe'de ne bileyim ilk kitaplar mı basıyorsunuz farklı bir edebi anlayış üzerinden mi ilerliyorsunuz yani Nasıl bu konuda bir e, yayınevinin tutumu var mı? Ee, şöyle e, aslında e, daha çok amacımız ilk eserleri, daha çok keşfedilmemiş e, yazarları keşfetmek amacıyla e, hareket ediyoruz. Bunun yanında tabii ki önceden kitapların eşledilmiş e, yazarları da e, aramıza katıyoruz. Mesela daha dün e, İsmail Pelit ile bir sözleşme imzaladık. E, Gülhan Tuba Çelik. Önceden e, yani kitabın eşit bir yazı. Fakat e, yenilerden de mesela Onurhan Ersoy, e, ondan sonra Salih Tokgözoğlu ve e, Emre Kanacık. Bunlar üçü mesela aynı anda e, geçen ay yayınlandılar e, ve ilk eserleriydi. E, bu şekilde... E, buyurun, pardon, buyurun, buyurun. buyurun, buyurun. E, bu şekilde e, aslında... E, bir orta yol tutturmaya çalışıyoruz ee, çok bir bir bir tarafa kaymadan e, herhangi bir tarafın işte bu yayınevi bu şekilde hareket ediyor diye görünmeden e, olabildiğince edebiyatın e, böyle özünü e, bulmaya çalışıyoruz diyelim. Peki ilk eserleri neye göre seçiyorsunuz ne, ne, nedir mesela Epona kitabın e, ilk e, yeni yazarları Türk edebiyatına kazandırırkenki ki e, düşünceleri burada neleri önemsiyorsunuz e, şöyle diyeyim e, şimdi edebiyat e, yani günümüzde çok, e, farklı e, nasıl diyelim türde devam ediyor Aslında kurmaca e, dediğimiz şey e, asli olarak Parçalara ayrılmış fakat biz bunu bu kadar parçalı bir şekilde düşünmüyoruz. Yani mesela her ne kadar öykü türünde basıyoruz, roman türünde basıyoruz desek de bu aslında belli bir sınıflandırma amacıyla. Ama bizim bastığımız eserlerde daha çok mesela öykü olsa da mesela Onur Haner Soyun öykülerinde kullanılmamış çoğu yani daha çok tekrar etmeyen ögelerin olduğu metinler şöyle. E, yeni eserlerde özellikle e, klasik eserlere böyle pek yaslanmayan, e, daha çok e, edebiyat edebiyatı insan hayatının e, zorluklarıyla birebir götüren, onun şaşırtmacalarıyla, şakalarıyla veya acılarıyla birebir götüren metinleri yakalamaya çalışıyoruz ilk eserlerde. Çünkü e, netice itibariyle ilk eser olduğu için o yazarın, e, yani önceden herhangi bir şeylememesi ve yeni şu, yeni bir şey söylerken e, o şeyleri nasıl e, tarif ettiği bizim için çok önemli. Bu tarifleri de e, olabildiğince dediğim gibi e, basit olmayan, tekrara düşmeyen metinler olarak gördüğümüzde kabul ediyoruz. Bu böyle bastınız bütün yazarlar böyleyse o zaman edebiyatta bir hamle var demek. E, e şöyle. <gülüyor> Ee, mesela e, yakın zamanda e, Eponadan e, Anton Chekov'un Hayata ve Edebiyata Dair Notlar e, eserinin neşrettik. Bu kitapta, e, bu kitap Türkçe ilk kez tercüme edildi bütün haliyle. E, yani her ne kadar böyle metinler e, yayınlıyor olsak da aslında klasik eserlerin de Türkçe'ye e, çevrilmemiş olanlarını bulup e, yine okura sunmak derdindeyiz. O ilk başta söylediğim gibi yani. Orta bir yol. Edebiyatın gerçekten özü itibariyle ne bulabiliriz, oradan ne devşirebiliriz, onu yakalamaya çalışıyoruz. Peki bu klasik eserlerden devam edelim isterseniz. Anton Chekhov bastınız. Başka ünlü ekran, <gülüyor> klasik <gülüyor> seriiniz? Mesela Gürcü Edebiyatı'ndan tercüme ettiklerimiz var. Antonio ve David kitabı var. Bunun yanında tabii ki e, klasik yazarlar, Blake, Leonardo da Vinci gibi yazarların e, ve sanatkarların e, özlü sözlerini içeren e, kitaplar da e, yayınladık. E, bu şekilde mesela e, Arif İsmet Bey isimli bir e, yazar var Osmanlı döneminden. Onun e, gökyüzüyle ilgili Gürcü Köyleri ve Amerika'da İslamiyet bu üçünü bir arada biz yayınladık. Bu eserlerini neşrettik. Ee, yani bu şekilde. Peki bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz? Ee, bugün e, benim sık sık e, arkadaşlarıma da e, önerdiğim bir şarkıyı çalabiliriz. Nsorkski'nin e, Old Castle adlı eseri olabilir. Peki. Onu çalalım. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Epona Kitap'tan Tugay Kaban. Tugay Bey ile birlikte Epona'nın anlamını, Epona yayınlarının kuruluş sürecini, Epona yayınlarının edebiyata bakışını ve yayınladıkları kitapları programımızın ilk kısmında konuşmaya başlamıştık. ve En son Epona kitabın klasik eserlerinden e, bahsetmiştik ve en son e, Arif Hikmet Bey'in e, Gürcü edebiyatı üzerine e, değil mi yanlış mı söylüyorum Gürcü köyleri e, Gür... evet gürcü yani ama değil mi İstanbul. Arif Hikmet Bey'in kitabı e, tam olarak edebiyat diyemeyiz. Evet ya yani o zaman hani, türlerin tam olarak e, belirginleşmediği bir zaman dilimi olduğu için daha çok e, yani içinde hikaye formunda geçse de aslında bir, böyle bilgi verici bir metin ee, yani işte gökyüzünü anlatıyor, Osmanı anlatıyor, ee, onu tasvir ediyor. Yağmur nasıl yağar e, veya e, gökyüzünün e, insan üzerindeki etkileri gibi böyle bilimsel tarzda şeyler de var. Evet ama bunu klasik edebiyat serisi içinden bastınız yoksa klasik başlıyor altında. Klasik edebiyat başlığı altında bastık. Ama bu klasik edebiyat başlığı altındaken şöyle mesela hayvan çiftliği çevirdiğimizde var. Genel yayın yönetmenimiz Sedat Demir tarafından hı hı. çevrilen. Onu da klasik edebiyat içerisinde bastık. Evet. Peki klasikleri konuştuk, Türkçe edebiyatı konuştuk. Başka ne tür dizileri var? Biraz psike serisinden de bahsetmiştiniz program başında. Evet psike serisinde yani şu anda dört kitabımız var. Bunlar daha çok hani normal okurun ilgilenebileceği kitaplar değil. Daha çok biraz böyle o alanla ilgili olan okurların veya hani mesela psikologların ilgilenebileceği eserler. Ee, içinde işte çocuklarla beraber yapılacak aktiviteler e, çocukların e, o durumlarda işte mesela e, çocukların boşanma sürecindeki e, durumları ile ilgili o durumlarda neler yapabileceklerini e, velilerin veya onlara bakan insanların onları nasıl yönlendirebileceğine dair bilgiler içeriyor e, böyle ki başka var mı serileriniz şu anda ee, şu anda e, seri derken Aslında biz e, yani buradalar yayın evinde oturup konuşurken e, her ne kadar öykü, işte e, roman e, ve diğer türler bunları yayınlıyor olmamıza rağmen mesela yakın zamanda Suat Kemal Angı'nın e, tercüman kendisi, işte bilirsiniz e, Samuel Beckett'ın şiirlerini tercüme ettiği Jaguar yayınlarına tercümeler yapıyor kendisi. E, Suat Kemal Angı'nın bir metnini basacağız Nuh'un gemisindeki gençlik diye. E, bu metin e, çok e, değişik bir metin. Yani biz bu metni okurken ne öykü diyebiliyoruz, ne roman diyebiliyoruz. E, daha doğrusu bunlar denilebilir aslında. Yani novella deyip kestirip atılabilir mesela. Ama biz bunları şimdi e, yeni bir başlık altında, kurmaca başlığı altında toplayacağız. E, böyle bir e, planımız var. Yani aslında yayın evi sınırları değil, sınırları aşmayı Hedefleyen bir yayin evi. Evet, yani ha? evet dediğim gibi hani bir buçuk senelik bir yayin olmamıza rağmen ve dışarıdan bakıldığında işte roman yayınlayacaklardır, öykü yayınlayacaklardır gibi şeyler değil. Biz edebiyatta gerçekten farklı bir bakış açısı ortaya koymak amacındayız. Bu sebeple belli dar şeyler oluşturmadan onların dışından daha nasıl çıkabiliriz diye düşünüyoruz. Bu sebeple işte kurmaca başlığı altında. Yeni bir e, seri şu anda hazırlamaktayız. Peki başka e, yayınlayacağınız e, kitaplardan bahsetmek ister misiniz? E, projelerinden? E, şöyle aslında biz burada şu anda hala Epona yayınlarını konuşuyoruz. Fakat e, bizim Epona yayınlarının e, hemen yani e, yanında bulunan aynı yerde bizim e, yönettiğimiz Otello yayınları da var. Her ne kadar onun ismini almadık ama... Aslında birbiriyle böyle ayrı gibi gözükse de aslında at başa giden markalar bunlar. Oradaki belli başlı metinler Epona'daki yani Otello'daki belli başlı metinler Epona'daki belli başlı metinleri etkiliyor. Onları birbirine böyle yarış ettirircesine aslında biz yayıncılık yapıyoruz diyebilirim. İşte Otello'daki 4 seri. E, Dublinesk, Vita, Ex Libris ve Atlas serileri. Bunların içerisindeki e, metinlerin bu sırada Otello tamamıyla e, çeviri metinler e, yayınlıyor. E, bu konuya geçtim ama belki sadece hep konuşacaktık. konuşacaktık. <gülüyor> no, hayır, yani yayın evini besleyen başka bir yayın evi olarak e, çeviri dediğiniz şey batı dillerinden çeviri mi yoksa? Evet, evet sadece e, yani... Batı, batı değil yani genel olarak Türkçe dışındaki diğer dillerden çeviriler Ama Epona'da da çeviri var tabii ki. Peki şiir ya da tiyatro metinleri? Ee, şu anda e, şiir e, neşretmeyi pek düşünmüyoruz. Daha doğrusu bunun için yani böyle bir şey yaparsak eğer bunu bir seri olarak yani 10 kitap halinde bir seri olarak veya işte yedi kitap halinde bir seri olarak düşünüyoruz. Ondan önce böyle tek tek şiir e, neşletmeyi düşünmüyoruz. Ps kısmını ise e, bizim bir markamız daha var Kurmaca Akademi diye. E, orada şu anda neşletiyoruz. E, Epona ve Otello'da henüz e, bir piyes neşletmedik. Peki teori üzerine kitaplar basmayı düşünüyor musunuz? Ekip e, kanat. Evet, Edebiyat Kur'an teorisi üzerine kitapları Otello'da e, yayınlıyoruz. E, mesela işte e, Todorov'un e, Goya metni. Her ne kadar Goya bir ressam olsa da onu edebi e, meseleler üzerinden e, işliyor Todorov. E, ve hazırladığımız başka şu anda metinler de var. Onların isimlerini şimdi söylemeyeyim. İşte, e, yani henüz şeyleri var, nasıl diyeyim? İşte telif e, mücadelesi veriyoruz, öyle diyeyim. Peki... E... Evet, programımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz şey var mı son olarak? Ee, eklemek istediğim şey e, yani biz e, dediğim gibi yeni yeni kurulan bir yeniye sayılırız. Okurların e, en azından kitaplarımızı e, böyle nasıl diyeyim e, göz ardı etmeden. E, bir bakmalarını öneriyoruz. içlerinde ne var? Bu arada tabii ki içlerinde belli e, hatalar da olabilir. Bunları da e, bizlerle iletişime geçerek, e, e, onları bize söyleyerek, bizim de onları düzeltmemizi sağlayabilirler. E, bunu söylemek yeterli olur sanırım şu anda. Evet, çok teşekkür ederiz Tugay Bey. Ee, e, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. De, e, Bizi ağırladınız. Bu... Rica ederiz yayın evinize bol kitaplı e, bol e, serili e, zamanlar inşallah inşallah süreci lisan ettiysem afola ee, yanlış eksik bir şey söylediysem bu, hani canlı bir şekilde bunu ölçemiyorum sonradan ortaya çıkıyor genellikle onlar için özür dilerim şimdi hoşça hoşçakalın görüşmek üzere ee, görüşmek üzere efendim